arkadaşlar. Benim çocukluğumda birinin doğum gününü yapması gavur olmak gibi bir şeydi ya yani, Müslüman camiada. Şimdi öyle bir şey yok. Unutursam ayıp. Yani başka, yakın birinin doğum gününü unutursam ayıp. İşte evlilik yıldönümleri bilmem neler bunlar hiç yoktu arkadaşlar. Bizde kutlama deyince kandil vardı. Cuma geceleri vardı. Ciddi kutlamalar yapılıyordu. Detaylarına girmeyeyim. Şimdi arkadaşlar onlara diyorum ki böyle duyenlere şimdi beraber bir hayal kuruyorum.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 bu saydığım Paris, işte Londra, her yavyan. Bütün gençler kulaklıkları takmışlar. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, arabesk dolu dinliyorlar arkadaşlar. Veya Türkçe müzik dinliyorlar. Selep olsun fark etmez. Türkçe dinliyorlar. Yani. Nasıl hissedersiniz kendinizi? Bir de Kurban Bayramı gelince bütün dünyadakiler diyorlar ki biz tabii ki Müslüman olmadık.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 Arkadaşlar bütün dünya nasıl hissedersiniz? İşte adamlara kendilerini öyle hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu gönüllü olarak yapıyorsunuz. Ve bunu yapanları da korun buluyorsunuz. Yani bunu yapmak in bunu yapmamak oldu. Yani anlatabildim mi? Yani bu bu karakterle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 Yani eğerli binmek bile bugün aranızdan kaç kişinin yapabildiği bir şey. Ondan sonra bir de eğersiz biniyor, Yani sırtında hiçbir şey yok. Gecenin o vaktinde. Bütün medinenin etrafını kolaçan etmiş. Ve gelip diyor ki yani daha insanlar ne oldu diye ne kadar diyor ki sakin olun hiçbir şey yok diyor. Böyle bir cevval bir insan yani. Sahabeden biri Ali Yardım'ın kitabında Şemail kitabında okudum bunu da. Peygamberimizin tarifiyle arkadaşlar diyor ki bir gün diyor Efendimiz'i hutbede gördüm diyor. Ya bakın buralar nasıl tarif edilmiş yani peygamberlikten sonrası. Niye? Bir hadisten en az 5-6 tane fıkıya hüküm çıkıyor yeri geldiğinde. Peygamberimizin diyor bir gün hutbede gördüm. Üzerinde Yemen dişi kırmızı yeşil çubuklu bir entari. Çubuklu demek eskilerin tabiri çizgili. Kırmızı yeşil çizgili arkadaşlar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 İnsanı ilerleten şey bazen de neyi yapabiliyorum duygusu. Çünkü bunu yapabildiysem, bu da yapabilir. Ben de diyorum ki insanlara, lütfen ara sıra, her zaman değil çok, her zaman böyle düşünürsen çok mafsist ve şey olursun yani. Kendine emin olursun, cennetlik olduğunu o da kötü. Ara da şunu düşünün. Ben Allah'a ve ahirete inanmasaydım neler yapardım?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 Daha önce Araplarda Muhammed ismi hiç kimseye verilmemiş. İlk defa peygamberimize verilmiş ve garipsemişler biraz. Dedesi koyuyor bu ismi Abdülmuttalip. Neden diyorlar böyle bir isim verdin? Hamd kökünden geliyor peygamberimizin ismi. Muhammed övülmüş demek. Onun yerde ve gökte övülenlerden olmasını istediğim için diyor. Doğumundan sonra...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 kalsüt veriliyor. Böyle bir gelenek var. Ve bu yüzden çocuk alabilecek, yani bakmak için çocuk alabilecek kabileler zaman zaman Lekke'ye kafileler haline geliyorlar. Yeni doğan çocuklar onlara emanet ediliyor ve onlar tekrar yerlerine dönüyorlar. Yani yılda bir kere o çocuk annesi niye görecek, yok görmeyecek. Haa efendim çocukluk çağını, ilk çocukluk çağını atlatana kadar. Şimdi bu pedagojik mi? Bu çocuk psikolojisinin ne yapar?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 Onda da bir hayrın olabileceğini yani ondaki hayra odaklanmak. Acizane kademe biraz Esma Yüksel çalışan ve okutan, şey işte kendi çapında yazan birisi olarak söylüyorum. Esma Yüksel'e bayağı bir emek verdim arkadaşlar. Olabildiği kadar büyük bir alimciğim hiç değilim. İşte bir vaiz ne kadar yapabilirse, Esma Yüksel'den gördüğüm kadarıyla da arkadaşlar Allah sırf şer olan hiçbir şey yarat